Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programına bugün Hazal Selçuk'un geçtiğimiz 2 ayında yayınlanan Sessiz Şarkılar albümünden bir eserle başladık. Evvel Benem, Ahir Benem. Bu eser ilk kez 1981 yılında... Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Hikaye-i Şeh Bedreddin adıyla Mehmet Akan tarafından sergilenen oyun için e, Timur Selçuk'un bestelediği şarkılardan bir tanesi oyunun final şarkısıydı. Bugün Timur Selçuk'un aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümü. Timur Selçuk bu akşam Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda kızı Mercan Selçuk'un sahnelediği Babamın Şarkıları. Modern dans gösterisiyle anılacak. Mercan Selçuk dans topluluğu Timur Selçuk'un şarkıları eşliğinde sahne alacak. Gösteri öncesi Timur Selçuk'un çok uzaklarda dünyanın bir diğer ucunda Birleşik Devletler'de San Francisco yakınlarında küçük bir kentte yaşayan kızı Hazal Selçuk program konuğum oldu. E bu kaydı 2 Kasım günü yaptık. Şimdi sizleri bu keyifli söyleşiyle baş başa bırakmak istiyorum. Hazal Hanım, Babil'den sonraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ee, teşekkür ederim benimle burada buluştuğunuz için. Ya Aslında ben şeyin hayalini kurmuştum. Sıra Selviler'de Çağdaş Müzik Merkezi'nde sizin de söyleşmeye ama tabii siz gelemediniz. Evet. Dolayısıyla 6 Kasım'da Timur abinin aramızdan ayrılışının yıl dönümü ve internet üzerinden bu söyleşiyi yapmaya karar verdik. Girişte çaldığımız şarkı sizin Ekim ayında hem Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü hem de belki Timur abi anısına yayınladığınız bir albümle merhaba dediniz 100. yıla. Evet. Biraz albümden söz eder misiniz? Sanıyorum çok eski bir projenin hayata geçmesiydi değil mi sizin için? Peki isim olarak eski. Babamla hı hı. trafikte giderken İstanbul trafiğinde tam Gümüşsuyundan suyundan sıra servilere gidiyorduk arabada Babam şöyle <gülüyor> göndü bana dedi ki bir albüm yapalım dedi işte içinde bolca bakal olsun az enstrüman olsun ismini de sessiz şarkılar koyalım. Fakat o albümün içeriğiyle ilgili hiçbir şey konuşmamıştık. Yani o tabii babamın bestelediği şarkılardan olacaktı. Hı hı. Ee, bu tabii kısmet olmadı. Albüm yapmak çok zor çünkü her şeyi siz yapıyorsunuz. Ve Su Yeşil, benim Su Yeşil albümümde Yüzyıllık Aşka Gazel diye babamın bestelediği Lorca'nın sözleri üzerine yapılmış bir şarkı vardır. Ve o şarkıda ben taşlar kullanmıştım. Yani sadece vokal bir şarkıdır. Taşlarla, ayakkabı topuklarıyla falan o şarkıyı biz kaydetmiştik stüdyoda. O seslerle. Ve zaten o şarkıyı konuşurken babam bana söylemişti. Ya işte böyle bir şey bunun devamını yapalım diye. Sonra ben akapella söylemeyi çok sevdiğimi fark ettim. Babamın ölümünden sonra... Müzikle çok kendimi teselli ettiğim için bir takım şarkılar yapmaya başladım. İşte kuş sesleriyle bir şeyler yaptım filan. Ben dedim galiba yani vokal yani sesle bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Ne yapabilirim? Yemen türküsü aklıma geldi. Onu çalışırken bu sefer uzun ince bir yol aklıma geldi. Ondan sonra babamın sadece Vejli Seyhun'un Dilbestelim ve Sorunum şarkısına, eserine yazdığı bir ikinci ses var. Onu buldum. Kendime göre aranjisini yapmaya başladım. Ve bu şekilde diğer şarkılar eklenmeye başladı. Nihavent Long'a zaten babamın düzenlemesiyle. Ve ben birazcık uyarladım. Yani bu albüm için ama bu şekilde yani şarkılar daha sonra e, devreye girdi ama isim hazırdı. Kaç e, şarkı var albümde? Kaç 14 eser var? On dört şarkı var, on dört eser var. Bir tanesi ona eser demeyeceğim. İlk e, giriş şarkısını ben hani sessiz şarkılar ne anlama geliyor benim için? Babamın Hı. o İstanbul trafiğinde bana söylediği o fikirden sonra tabii benim içimdeki anlamı daha gelişti, daha derinleşti. Onu birazcık tasvir etmek için böyle bir sözlü şarkılı bir şey yaptım. Onun dışında 13 tane evet. eser var. Üç tanesi babamın e, az bilinen <gülüyor> eserleri. İnşallah kısmet olursa babamın az bilinen eserlerini seslendirmek <gülüyor> istiyorum. Ya da hiç bilinmeyen eserlerini seslendirmek <gülüyor> istiyorum. E, bu albümde de Yol Verin Dağlar, <gülüyor> Sakın Küfür Etme Mehmet, 804 başçı <gülüyor> oyunundan ve Evvel bene Mahir Benem. Başka dedeyefendi var yapmış. değil mi? Evet doğru, dedeyefendi var. var. Yemen Atladım Girdim Bağ var. E, ha, İnce güzel. Mehmet var. Ee, Doğan abi'den Doğan abi evet, evet takalar var. Değil Doğan Canku. Evet Doğan Canku. Takalar. Takalar, takalar Hatta var. bir söyleşide şey demişiniz çocuk kalbinden bugüne taşıdığım şarkı. Bu o kadar için. doğru ki ben şunu hatırlıyorum. Hayal miyel hatırlıyorum ama bunu böyle 75 beş yani yetmiş altı olabilir. Yetmiş beş ben İki yaşında hatırlamam ama 76 altı yedi belki. Ankara'da modern folk güçlüsünün konseri vardı. Ve biz Hı -hı. trenle İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorduk. Modern folk güçlüsü konserine gidiyorduk. Ben bunu hatırlıyorum. Acaba babam da onlarla mı söylüyordu bilmiyorum. Ama Takalar ta o zamandan benim kalbimde olan bir şarkı. Ve Doğan abiye yazdığım zaman yıllar sonra o büyük bir cömertlikle tabii nasıl Harika. istersen yapabilirsin demişti. Çok gerçekten çok çok teşekkür ederim. Çok ama. güzel. Ben Doğan Canku'yu da konuk etmek istiyorum önümüzdeki hmm. yıl. Umarım fırsatım olur. Güzel güzel. Timur abinin ilk bestelerinden bir tanesini dinlesek mi Hazal Hanım? Tabii dinleyelim. Faruk Nafiz Çamlıbel, şiir üzerine yaptığı. Evet, sen neredesin? Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar ısırmelendi. Bir kömür duman ile... Süren bir akşamlar, kurbel'e düşmüşlerin başına düşündüm ben. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim, gölgeleyeceksin diye. Senin için kendi ler tutuştu kendisinde. Resmine sürme çektim kendi ben Saksıda.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 Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye Yollarını bekledim, gönül diye Senin için kandiller tutuştu kendisinden Resmine sürme çektim kandillerin üstünden Saksıda incilendi yapraklar Senin için söylendi gelmez diye Senin için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 senin için Senin diye uzaklar Senin için E, Mur abi'nin tabii yaşam hikayesini herkes mutlaka biliyor ama ben kısa bir özet geçmek istiyorum. Yani 1945'te doğuyor, sonra 5 yaşında piyanoya başlıyor. E, Galatasaray Lisesi'nde okuyor, sonra konservator eğitimde 1964'te Paris'e gidiyor. E, siz de sanıyorum Paris'te doğdunuz değil Doğru. mi 1973'te? Evet, evet. Paris'te doğdum. Sonra tabii vatan hasreti. Yurdunu seven bir insan Timur abi. Ve 1975'te ailece İstanbul'a döndünüz. Türkiye'nin zor yılları yani toplumsal olaylar 12 Eylül'e doğru evriliyor Türkiye. Ama bu arada Timur abi müziğini yapmaya çalışıyor. Öğrenciler yetiştiriyor. Müzisyenler sendikasında dersler veriyor başlangıçta. Sonra disk korosunu kuruyor. Yani sesiyle de toplumsal mücadelenin yanında oluyor. Fakat 1977'de Çağ daş müzik merkezi sanıyorum bir dönüm noktası değil mi? Temti Muradi için. Tabii. Hem de sizin için ilk müzik eğitiminizi orada aldığınızı biliyorum. Çok Yanlış doğru, mı? Çok çok doğru. E, 1977'de önce yine Taksim'de, yani bugün olduğu yerden farklı bir yerde galiba Öyleymiş. iki sokak evet ötede kuruluyor. Ben ben orayı da hatırlıyorum ufak bir yerde. E, sonra 1983'te yani Mercan'ın doğumuyla birlikte Hı -hı. dershane de açılıyor yani Taksim'deki tamam. yer. E, ve Hı -hı. evet ben orada yavaş yavaş bu tıngır mıngır piyano çalmaya başlıyor ve onlar... Kaç yaşındasınız? 10 yaşındayım. 10 yaşındayım. Ben, evet, evet. Çocukken hiç ben yani kimse bana müzik öğretmedi ee, Hı -hı. ama 10 yaşından sonra Avustralya Lisesi'ne giderken tabii dershaneye gelmek yani Taksim'e gelmek çok kolaydı benim için bir de o dönemler annemle babamın ayrıldığı dönemler olduğu için Hı -hı. ben babamı dershanede görebiliyordum. Yani Ben aslında babamı görmeye gidiyordum ve tabii orada ne kadar büyük bir şans ki, solfej, armoni, piyano, babamla da şan çalıştım. Koro çalışmaları yaptık. O Çağdaş Müzik Merkezi çok çok özeldir benim için. Yani Benim müzik eğitimim Kesinlikle. oradan. Birçok müzik insanı için öyle. Mesela evet. ben de Ruhis Dostlar Korosuna 1988 yılında girmiştim ama Timur abi Tarper abiye devretmişti o dönem koroyu. Ben Timur abiyle çalışma şansım hiç olmadı. Hı -hı. Ama 90'lı yıllarda Çağdaş Müzik Merkezi'nde gitar dersi alıyordum. O dönem çok daha yakın oldum tabii Timur abiyle. Sonra tabii uzun zaman ilişkimiz sürdü. En son 2010 yılıydı. 30 yıl aradan sonra Taksim'de 1 Mayıs mitingi yeniden yapılacaktı. Hı -hı. Diskten Mete abi beni aramıştı bir sanatçılar korosu kuralım diye. Hı -hı. Sağ olsun Timur abi de o konserde yanımızda oldu. Yani son çalışmam Timur abiyle o 1 Mayıs hmm. konserinde olmuştu Taksim'de. Çok benim için özel bir andro. Ne kadar ee, güzel. Dostlar korosu, şefi Berktay arkadaşımız koroyu çalıştırmıştı. Unutulmaz bir şeydi. Ee, sonra siz ama Viyana'ya da gittiniz değil mi? Tabii tabii ben müzikal okumak istiyordum ve o dönemde Türkiye'de yani bilgiye ulaşmak çok zordu ve müzikal bölümü yoktu. Ben o yüzden yurt dışına gittim ve hep Türkiye'ye dönmek üzere gittim. Bir yana Devlet Konservatuarı sınavına girdim. İlk girdiğimde kazanamadım. Sonra Türkiye'ye geldim. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'na bir yıl devam ettim. Sonra tekrar Viyana'ya gittim. Bu sefer kazandım. Fakat aslında oranın bana göre olmadığını fark ettim. Yine tesadüfen Boston konsertuvarının kapısı açıldı. Oradan burs aldım. Yani çok böyle beklenmedik şeyler oldu hayatımda. Kapılar açıldı. Kapanan, ka kapanan kapılara başka kapılar açıldı. Öyle söyleyeyim. Timur abinin kayıtlarından, eski kayıtlarından bir örnek dinlesek mi? Sırada ne var? Ee, beyaz Güvercin'i dinleyelim. Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan. Ee, babamın o, o işte o saflık bahsetmiştik ya. O saflığı hı hı. işte o saflığı... Bu şarkıda babamu sesinde duyabilirsiniz Süzürü mavi köklerden yere doğru Omuuma bir beyaz bir vercin kondu aldım elime usul usul okşadım sevdim gençliğimi yeniden yaşadım. Pembe yazdı tüyleri öyle parlaktı. Açsam ellerimi birden uçacaktı. Yildim kulağına dur gitme dedim. Haril gözlerinden öpmek istedim. Duydum.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 Gözlerim top doluydu Bir name yükseldi Sevinçten ve hazdan Bir name yükseldi Güzelden ve yazdan Uzattı sevgiyle Hem de gagasını Birden öğrendim Hayatın manasını de sevgili. sen sende bulmak varmış seninle bir çift güvercin olmak varmış süzülüp mavi göklerden yere doğru omuzuma bir beyaz güvercin kondu aldım elime Usul usul okşadım Sevdim gençliğimi Yeniden yaşadım Sanatçı bir ailede doğdunuz. Yani hı hı. dedeniz Münir Nurettin Selçuk, Nineniz, önemli bir tiyatro sanatçısı, Şeyh evet. Merton Evet. E, onlar ilk kuşak Selçuk ailesinin sanatçıları. Sonra babanız ve e, Selim Selçuk ikinci Doğru. kuşak. E, evet. Siz şimdi Mercan Hanım'la üçüncü kuşağı evet. e, aslında temsil ediyorsunuz. Bu büyük bir sorumluluk aslında değil çok, mi? Çok, çok, çok büyük bir sorumluluk. Hele babamın vefatından sonra. Yani değil babam mi? ölmeden önce... Ben tabii ki yine sorumluluk ama babam o kadar ön planda ki yani ben, bana çok fazla bir şey düşünüyordu. Fakat babam öldükten sonra daha farklı bir şey oldu yani benim çok daha fazla şarkılar yapmaya başlamam, müzik yapmaya başlamam aslında bir anlamda yani bir taraftan sorumluluk ama bir taraftan babamla buluşmak aslında benim tabii. derdim. Ve bunu paylaştığım zaman da aslında o buluşmayı ve o sevgiyi paylaşıyorum. Yani ben kendimce bunu böyle yorumluyorum. Ama evet. doğru bir taraftan e, tabii ki bir sorumluluk. Çok büyük bir sorumluluk. 1991 yılında OTTÜ'de verdiği bir konserde Timur abi babasını ölüm yıl dönümünden söz ederken şey diyordu. Sanatçıların ölüm yıl dönümleri olmaz. Hı hı. Yani gün gelir bedenleri artık yoktur. Benim için de mesela Timur abi hani öldü diyemiyorum ama aramızdan bedenen ayrıldı. Aynen benim rahmetli babam şey derdi yani bir insan ne zaman ölür onu anımsayan son insan öldüğünde. Hmm. Bu anlamda bence Timur abi de ölümsüz insanlar arasına katıldı diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Değil mi yani tabii, tabii, bedenen tabii. aramızda yok ama anılarımızda sesi kulaklarımızda Değil sesi ve sözleri tabii ki. Ve o arkasında anlamda... durduğu ilkeler. Değerler evet. olarak e, ve ben hatırlıyorum e, babamla etilerdeki evinde bir gün otururken hı. şey demiştim e aslında dedem öldüğü zaman çok iyi hatırlıyorum ben e 8 yaşındaydım e hı hı. ve babam cenazeden eve geldiği zaman babama baba üzüldün mü? Hı hı. Ve babam yani şimdi düşündüğüm zaman o kadar güzel bir cevap vermişti ki tabii ki üzüldüm. Ama e, sanatçılar ölümsüzdür ve ölüm çok normal bir şey. Ölüm Tabii. mekan evet. değiştirmektir demişti bana. Doğru, Bakın doğru. 8 yaşındayım. Çok ve doğru. sonra bunu yine tekrarlamıştı yine yıllar sonra Etiler'de konuşurken yine aynı şekilde Hı. mekan değiştirmek. Ben gerçekten bunun böyle olduğuna inanıyorum. Tabii. Ben de ben de kesinlikle. kesinlikle. Ve de evet. o mekanla bağın sevgi olduğuna inanıyorum. Zaten size seslendiği bir şarkısı vardı ya anımsarsanız son programı onunla başlamıştı. Evet. Atol Behramoğlu'nun bir evet. şarkısı. Evet. Kızıma. Kızıma. Çok hoş bir Bütün şarkıdır. insanları dostum bil kardeşim bil kızım. Evet. ürünüdür insan nefretin değil Nefretin değil. Siz aynı zamanda müzikle birlikte tiyatroyu da tercih ettiniz değil mi? Doğru. Timur Ağabey'in de teatral bir tarafı vardı aslında Doğru. yani söylediği şarkıları Doğru. yaşardı Dokyanusu'nun başında. Yani babamın yorumu o kadar özel bir yorum ki e, içinde her şey var. Bir kere büyük bir saflık var. Babam o sert Bizim. kabuğunun içinde çünkü Türkiye'de yaşayan bir sanatçı olarak ve baş eğmemiş bir sanatçı olarak o kabuğun Bizim. olması gerekiyor. Hı. Yoksa çok yaralıyorsun. alıyorsun. İçinde inanılmaz saf ve çok hassas bir insandı babam. Ve e, o yoru yani şarkıları yorumunda bunu duyarsınız saftır evet. ama bir taraftan da inanılmaz mücadeleci havlu atmayan Tabii. ve kavgacı ve isyankar bir yanı vardır bir Kesinlikle. de üzerine teatral yanı birleştiriyor yani o kadar çok renk var ki e, babamın Kesinlikle. yorumunda İşte ben de e, tiyatroda ben kendi sesimi yani sanatçı olarak sesimi tiyatroda bulduğumu düşünüyorum Çok güzel Evet Timur abi çok sayıda tiyatro müziği de yaptı değil mi? Ankara Sanat Tiyatrosu için yaptığı çok sayıda müzik vardı. Onlardan bir tanesini dinleyelim mi? Tabii dinleyelim. Taktik albümünden sözleri Bertolt Brecht ama Can Yücel'in uyarlamasıyla tabii çevresiyle. Ama gerçekten onu yani Türk kültürüne, Türkiye kültürüne uyarlamış aynı zamanda. Hı hı. Ee, eldeki Bir Kuş Daha Kuştur Daldaki iki Baykuştan İşte bu babamın teatral okuyuşuna ee, Çok güzel bir örnek Çok güzel şey örnek evet. Dinliyoruz Bir adam vardı bir zaman Hali beter hayvandan Dayan dediler dayan dayandı, dayandı adam sabrın sonu selamet ama sıkılsa sabret. Tanrı razı olsun başbudan gayri anlamadık adam eldeki bir kuş daha kuştur, daldaki ki iki baykuş eldeki bir kuş daha kuşdur ki Sabır taşı çatladı Adam bastı mı sana feryadı Pek olur mu şuysa çiftesi Bir de bet oluyor ki sesi Mecbur koştular yanına neler Vad ettiler sorma Tanrı razı olsun başbuğdan ''Eldeki bir kuş daha kuştur aldaki. iki'' ''Hay kuştan'' ''Eldeki bir kuş daha kuştur aldaki. iki'' Hay kuştan'' ''Bir adam vardı bir zaman'' ''Hali beter hayvandan'' ''Artık bağını sormadan üzüm tıkınıyor adam'' ''Çekiyor uykuyu sonra osura osura'' <gülüyor> Raraz olsun baş burada. Kayrı anladık adam. da eldeki bir kuş, daha kuştur, iki. eldeki bir kuş, daha kuştur, iki. eldeki bir kuş, daha kuştur, Bu hareket tiyatrosu yüksek lisansınız orada tamamladınız değil mi? Yanlış mı biliyorum York Kanada da, Kanada'da tamamladım evet hareket tiyatrosu üzerine sonra. Ve eğitimler e, verdiniz. Doğru eğitimler verdim. E, tek kişilik oyunlar yaptım, teatral konserler yaptım, yurt dışında festivallerde, yurt içinde de festivallerde oynadım. Ve çok ilginçtir benim oyunlarımın teması hep ses çıkarma üzerine Evrildi. Yani ben bunu kararlaştırarak yapmadım. Öyle oldu. Ses çıkaramayan bir kadından yavaş yavaş kendi okay. derinliklerini arayarak ses çıkarabilen ve sonunda kendi şarkılarını yapmak isteyen bir kadına evrilmişti oyunlarda. Ve daha sonra yıllar sonra ben yavaş yavaş kendi şarkılarımı yapmayı denemeye başladım. Çok ilginçtir yani. Tiyatro bana kendi sesimi bulmada çok yardımcı oldu. Bir şarkı arası daha verelim mi? Hangi şarkı var sırada? E, sırada e, ruhunu çalalım mı? Ne dersiniz? Nazım Hikmet tamam. sözleri ve babamın e, mezarında da sevgili Piraye'nin e, yani. tasarladığı Piraye Yüksel'in e, bir nehir evet. e, e, imgesi var. E, i̇şte o bu şarkıdan. Yırmaktır gülü, akar yukarda dağların arasından, dağların arasından ovaya doğru. Ovaya kavuşamadan bir türlü, kavuşamadan uyusun asırlıkların geniş göpr gözlerinin rahatlığına. Sazlıklara, yeşil başlı ördeklere, düzlüklerin yumuşak kederine. Kavuşamadan o yeşil buğday tarlalarına, ovaya doğru akar, ovaya doğru akar. Akar yukarıda dağların arasından Bir yılan dağlan bulutları sürüklü Geceleri yıldızlar taşı yarat Bir güneşlerini dağ başı karlarının Akar köpüklene, köpüklene akar. Dibinde ak taşları karadaşlara karıştı Akar akıntıya karşı şey yüzen balıkları var Döneme çerde kuş buluçuruma ne düşür, şahlanak kendi ulusuyla telidi vanet, akar yukarı da dağların arasından, dağların arasından ova doğru, ova ikovala hep ova Here Tabii sizin Eurovision şarkı yarışması maceranız var. 1989 muydu? Evet. <gülüyor> 1989'da 16 yaşındaydım o zaman. Doğru öyle bir maceramız olmuştu. Ee, uh -huh. bir söyle işte şey diyorsunuz 25 yıl babanıza eşlik etmişsiniz. Doğru. Bayağı uzun bir süre. Çok konserlerde. Çok uzun. Ve çok güzel anılarımız vardır. O konserlerde komik anılarımız vardır. Trajikomik anılarımız vardır. Mesela bazı yani yurt içinde gittiğimiz yerlerde kulisleri hatırlıyorum. Bir tane kuliste böyle kulisin içine e, sular akıyordu. Ve hani kaç kişinin geldiği, kaç kişinin gelmediği babam için hiç önemli değildi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Bir kişi, iki kişi bile olsa o aynı heyecanla, e, aynı... Şevkle o konseri yapardı ve bitirirdi. Çok çok güzel onlarımız var, komik anılarımız var. Onu bana takıldığı, benim bana tak, benim ona takıldığım, sözleri bilenim, Esprileri olan bir insandı tabii, zaten tabi. <gülüyor> ne i̇lk, kadar güzel bu, bir şey. E, bu ilk <gülüyor> albümümüz de sanıyorum <gülüyor> babamız yaptı, değil mi? Tabii. Su yeşiliydi. İlk yaptık. O albümü yaparken babam bana demiş tabi bazı zamanlar çok anlamıyorum. Tabi o kendi babasını kaybettiği için. Ee, erken kaybettiği için bütün bunları çok daha iyi değerlendiriyor. Ben o zaman yine yani biraz böyle başımda kavak yerleri resiyor hala ki yani o yaşı çoktan geçmiştim ama onun evet. ne dediğini tam kavramamıştım ben o dönemde. Şimdi o kadar babamın ölümü bana ya da aramızdan ayrı, o kadar beni olgunlaştırdı ki e, ve yaparken o albümü Su Yeşil albümü dedi ki ileride dedi ilk yapmışız bunu diyeceksin dedi. Ve evet. o, kadar, o kadar doğru ki iyi ki iyi ki yapmışız. O evet. albüm bir incidir benim için. Bir de siz söz de yazıyorsunuz değil mi? Gece albümünün sözleri size ait. Doğru, Bestesi, besteleri bütün besteler Selim Doğruya ait. Çok. çok çok özel şarkılardır. O albümün yapılma süreci de öyle çok özeldir. Bir şarkı arası verelim mi? Tabii. Sırada hangi şarkı var? Siz anons eder misiniz? Şöyle yapalım. Ee, babamla bu şarkıyı konserde söylediğimiz zaman hep birbirimizi güldürürdük Çünkü babam e, sözlerini unuturdu bu şarkının. Ben de ona bakıp Ciddi misiniz? Unuttuğunu, e, sinyalini verirdim. E, ve gülerdik ama zaten çok eğlenceli bir şarkı. Maskelerin şarkısı. Ama bunun konumuzla bir ilgisi yok. Muyum? Sen benim maskemi tak, ben de şunu takayım. <gülüyor> Ama bunun konumuzla hiçbir bilgisi yok ki. Sen benim maskemi tak, bana ver seninkini. Ha? Maske, maskeler her zaman işe yarar Gelin anlaşalım her şeyin fiyatı var Maske, maskeler her yerde işe yarar Yücelmeyin canım her şeyin fiyatı var Ama bunun konumuzla bir ilgisi olamaz Bana ver o maskenin. Sen de şunu tak biraz ha, ha, ha, ha, ha. Ama bunun konumuza bir ilgisi yok hayın Sen benim maskemi tak Ben de şunu takayım Maskele maskele her zaman işe yarar Pazarlık tederin her şeyin fiyatı var Maskeler maskele her yerde işe yarar Gelin görüşelim, her şeyin diyet var. 2014 yılında bu kez sanat terapisi hı hı. okumak için yurt dışına çıktınız. Evet, yine yurt dışına çıktım çünkü yine Türkiye'de. Okuyamadığım için hep yurt dışına çıktım. Çıkabildim tabii. Bu büyük bir şanstı benim için. Sanat terapisi okumak üzere. Çünkü ben sanat yaparken kendi içimde... Yani oyunları yaparken, şarkı sözlerini yazarken... Kendi içimde takım şeyleri daha yerli yerine oturtabildiğimi... Biraz daha kendime berrak yollar aşabildiğimi fark ettim. <gülüyor> Ve bunu daha çok insanla paylaşmak istedim. Sanatla ilgisi olmayan insanlarla da. Yani sanat sadece... Eserler yapıp işte onları paylaşmak olmamalıydı. Evet. Daha fazla Hı. günümüze yani günlük hayatta değmeli daha fazla sanat. Ve herkesin sanatla uğraştığı bir dünyayı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güzel, ne kadar olur. güzel olurdu. Hı. Ne kadar güzel olurdu. Peki siz 2014 yılından itibaren yurt dışındasınız değil evet. mi? Hazırladım? Yanlış evet. mı? Doğrusu doğru biliyorsunuz. musunuz? Şu anda San Francisco'dasınız. Doğru. San Francisco'nu 3 saat uzağında bir ufak bir şehirdeyim öyle söyleyeyim. San Francisco'ya yakınım ama yine de. Ve burada sanat terapisiyle başladım ama daha tabii bir konunun içine girince o konu tabii derinleşiyor. Ve psikoterapist olarak burada lisansımı aldım. Şimdi burada pek çok kültürden, pek çok milletten insanlarla çalışıyorum. Ve işte babamın o şarkısı hep aklımda. Bütün insanları Hı -hı. dostum bil, kardeşin bil, mi? O kadar güzel uyuşuyor ki ve tabii şimdi yani internet üzerinden de tabii çalışmak mümkün olduğu için e, pek çok yere ulaşılabiliyor bu güzel bir şey. Kimur abinin aramızdan ayrılışını haber aldığınızda yurt dışındaydınız değil mi? O hayatımın en en zor en zor gecesiydi yani çünkü ben 10 saat önce babamla konuşmuştum ve her şey evet. yani hiçbir problem yoktu ve ben yani bir evet. gece. İne elle o öğren öyle söyleyeyim. Yani e, çok çok çok zordu, gerçekten çok zordu. Çok iyi anlıyorum. Ve bilmiyorum yani ne, ne diyeceğim mi? Biz tabii. de inanamamıştık. Evet. Herkesi gün haber aldığımızda biliyor musunuz? Evet. Ama, Ama musunuz? işte o pandemi, pandemi. vesaire. Tabii, tabii. Onlar da yordu Timur abi. Yani öğrencilerinden uzak kaldı. Tabii. Çok. çok üretken çok. bir insanın yani tahmin edebiliyorum sıkıntıların neler olabileceğini. Timur ağabeyinin aramızdan ayrılmasından sonra siz e, yaz sürecinde her ay bir e, şarkı yaptınız. E, Bey Timur çok teşekkür için. ederim bu soruları sorduğunuz için. E, çünkü o, evet bu, bunlar o kadar zengin e, sorular ki çok çok sağ olun. Çünkü babam e, öldükten sonra tabii burada babamı tanıyan çok insan yoktu benim çevremde. Evet. Birkaç tane arkadaşım var ama. Ben yalnız kaldım. Yani o, o acıyla yalnız kaldım. Ve can havliyle müziği... Ama babam ölmeden zaten <gülüyor> birkaç yıl önce ben bir şeyler yapmaya başlamıştım ve babama Hı -hı. dedim ki... Baba ya ben anlamıyorum. Ben bir şeyler yapıyorum, şarkılar yapıyorum. Kuş sesleri kaydediyorum, bir şeyler yapıyorum. <gülüyor> Ama kızım ben duyayım onları dedi bana. Çok yatırıyor evet, bu tonda evet. bir de. Dedim ki baba dedim İstanbul'a geldiğinde ben sana onları dinleyeceğim. Şimdi internet üzerinden sen duyarsın bana kötü bir şeyler söyle. İçime oturur <gülüyor> bir daha hiçbir şey yapamam dedi. <gülüyor> Ve o şey yayınlandı değil mi o yaz albümü? Yaz albümü yayınlandı? yayınlandı. Her ay bir şarkı yaparak ben onu albüm falan diye de yapmadım. Yani Tabii. ben kendimi teselli etmek için. O yüzden o albüm böyle yani karman çorman bir albümdür. Ama yaz öyle, öyle bir duygu zaten. Yani bir evet. oradan bir oradan şarkının aranjeleri yani böyle... Hani yahu oradan o enstrüman çıkar mı falan diyorum şimdi ben hani baktığım zaman. Evet. Ama o duygu öyle bir duygu. Evet. Yani o duygu çok çok derin bir duygu. Ama ben müzikle o duyguda yolculuk evet. yaptım. Ve sonra çok burada yanlıyorum. konferanslarda bir sunumlar hazırladım. Ve babamla ve o şarkılarla birleştirdim. Ve müzik veya yaz süreci diye bir şey yaptım. Bir sunum hazırladım sonra. Yani o çok tam sevdim. bir sanat terapisi <gülüyor> albümüdür. Bu 6 Kasım geçen yıl yayınlanmış değil mi? Doğru geçen ve YouTube'da da videoları var. Her şarkıya e, ingelerle e, videolar hazırlamıştım. Part 2023'te Kurt Veil şarkılarına oluşan bir albüm yaptınız. Niye Kurt Veil yani neden seçtiniz onu? E, şöyle e, tabii Kurt Veil şimdi ben Avusturya Eisesi mezunuyum ve e, Hı -hı. Almanca tabii şarkı söylediğim zaman anlıyorum. Tabii. Kurtwail çok önemli bir besteci. Ben tabii tiyatro okumuş olduğum için yani 20 yaşından beri ben Kurtwail şarkılarını çalışıyorum. Tabii. Babamla da çalışmıştık hmm. Weill şarkılarını ve ben babamla Kurtweil'in müziği arasında paralellik olduğunu düşünürüm. Hmm. Yani armonik yapıları ve hayattaki duruşları da iki besteci arasında hmm. çok bağlantılar var. Weill Almanya'dan tabii kaçmış İkinci Dünya Savaşı'nda, biraz Paris'te kalmış sonra Amerika'ya yerleşmiş ve hep... E, düzene karşı e, besteler yapmış ve o kadar ince ayar sözlerle o kadar güzel ayarı yani söz ve müzik o kadar zengin o kadar güzel ki benim tek seslendirmek istediğim hep bunu söylemiştim 20 yaşından beri bana sorarlardı sen kimi, kimin bestelerini söylemek istersin babamın ve eğer hani <gülüyor> batıdan da kurtval <gülüyor> o kadar çok güzel ve kurtval benim için bir e, çok güzel bir hani kendi şarkı söyleme biçimimi daha çok çalışma biraz daha oturtma üzerine çok güzel bir çalışma oldu. Ve biraz evet. da beni uzaklaştırdı yani o <gülüyor> yaz sürecinden şeyden başka bir başka bir dünyaya beni soktu o bana çok iyi geldi. Çok güzel çok üretken de bir sanatçısınız Hazal Hanım yani. Bu Lozan oyununu yayınladınız yine. Lozan, o, Lozan hangi tarihte? Ay tercüme. Anlaştı Atoğlu Dehramoğlu'na ait. Şimdi şey. şöyle zannediyorum yani 1990-91 evet. civarı Hı -hı. olması lazım. Çünkü biz kaydını 90-91'de yaptık o albüm. Yani Hı -hı. 90 veya 91 olması lazım. Aynen. Çok iyi hatırlıyorum. Ve çok zevkli bir kayıttı. Çok güzel. Ee, tabii 24 Temmuz'da onu paylaşmış olmak da ayrı bir mutluluk. Ee, yine bu Orta Doğu'da, e, Kafkaslar'da savaş bulutlarının yükseldiği günlerde asker şarkısı, askerin şarkısı dinlesek mi? Yine, yine Lozan Ardın'dayız değil, evet. değil mi? yine sözleri Atval Behramoğlu'na ait. Mesela bakın askerin şarkısı demin demiştim ya Kurt Weill'le bir hı hı. paralelliği var. Kurt Weill, şimdi babamın e, müziği çok Akdenizli. Kurt Soldaten Vibe, Askerin Karısı diye bir şarkısı var hmm. benim e, Kurt Weill albümümünde. İkisi de aslında e, Savaş'ın işte bu yıkıcı ve hem asker için hem asker ailesi için hem herkes için, insan için nasıl yıkıcı olduğundan bahsediyor. kadem basmıştı karım şimdi isfan bu sokak haklarımı Na kalle kan alve rağma kadem basmıştı karım şimdi son buvukah kvareni Son tabii işte 24 Ekim'de çıkan Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığınız Sessiz Şarkılar evet, albümü. Evet. Bir şey soracağım yani tabii Türkiye çok sorunlar yaşıyor, yaşıyoruz. İşte sosyal, siyasal, ekonomik gerçekten zor günlerden geçiyor Türkiye. Belki bu günleri ilk kez yaşamıyoruz ama ne görüyorsunuz Hazal Hanım? Yani... Türkiye çok zor günlerden geçiyor, dünya çok zor günlerden geçiyor. Dünya tabii ki, tabii ki. Ee, aynı. Ama özel olarak e, Türkiye'de bir takım değerlerin, e, hani eski Türkiye, yeni Türkiye deniyor ya, evet, eski evet. Türkiye'de kalmamasını ben diliyorum. Ve bunun Hı -hı. kalmaması için mücadele veren bir sürü insanlar, e, çok değerli insanlar Türkiye'de. E, evet. Bu insanların seslerinin duyulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada tabii sanat çok önemli, müzik sanat, özellikle. müzik çok Değil önemli, mi? evet. dünyayı güzelleştirmenin bir yolda şarkı söylemek aslında, şarkı söylemek ve şarkı dinlemek. Aynen öyle ve bir takım kalıpları inanmamak, yani evet. o kalıpları sorgulamak, başka perspektiflerden bakabilmek ama hepimizin insan olarak zaten yapması gereken şey bu. Çok farklı doğru. perspektiflerden bakarak birbirimize sahip çıkabilmek bence Türkiye'de benim gözlemlediğim en eksik yani e, yani ben büyürken nasıldı ve şimdi nasıl insanlar birbirlerine daha az sahip çıkıyorlar. Doğru evet evet maalesef maalesef doğru bunu, doğru. Bunu gözler. Gelecekte planladığınız bir çalışmanız var mı? Var Diliğimi var. Için. 2024 Planımız için. ...kendi yaptığım şarkıları paylaşmak istiyorum. Böyle bir albüm hazırlıyorum şimdi. Sevabıyla, Çok günahıyla. <gülüyor> Mesleler de mi size ait tabii, olacak? Tabii. Evet. Çok güzel. Evet. Böyle bir e, albüm hazırlığı içindeyim. Neredeyse bitmek üzere. E, yaz güzel. albümünden de bir iki şarkıyı... ...tekrardan e, bir ele alıp... ...o albümün içine koymak istiyorum. Bayağı bir 16 şarkılık bir albüm e, olacak. Haydi. Bir dahaki sene... E, ...zannediyorum... Temmuz gibi e, çık çıkacağını düşünüyorum. Önce birkaç şarkıyı belki tekli olarak çıkarım. Ondan sonra da albüm <gülüyor> olarak çıkarmayı Bugüne istiyorum. Bugüne kadar... Kaç albüm yaptınız hazırlanım? Yani bu en son çıkan sessiz şarkılarda da iyi Şöyle yani Lozen albümünü sayarsak o tabii, tabii. babamın albümü o aslında. Yani ben ben ona orada eşlik da var. Ama orada varım evet. Tabii. Şimdi altı albüm oldu. Birkaç tane de e, tekli çalışma var. İşte o tekli çalışmaları şimdi kendi şarkılarımdan oluşan albüme e, eklemek istiyorum. Kısmetse e, yedinci albüm olacak inşallah. Yine her ay bir şarkı yapıyor musunuz YouTube tabii kanalında? Tabii tabii yapıyorum. Yapıyorum. Şöyle şimdi e, birkaç ay sessiz şarkılar albümden şarkıların yaptım. Videolarını paylaşacağım. Onlara video yapmak çok zevkli. Görsel olarak Hı -hı. o şarkıya bir anlam vermek. Kendimce. Sonra da e, Şubat'ta zannediyorum. E, bir yeni bir teklif paylaşmak istiyorum. Orhan Veli'nin Deniz Kızı e, şiirine bir e, bir güzel. bir şarkı yaptım. Onu paylaşmak istiyorum. Ee, ve evet her ay videolar paylaşmaya devam edeceğim. Timur abinin İstanbul Olu Orkestrası'yla yaptığı bir kayıt dinlesek mi? Tabii dinleyelim. Dedemi de bu şekilde anmış, anmış olalım. Anmış olalım bir kez daha. Ee, babamla her konseri bu şarkıyla bitirirdik. Ee, otomobil güzel. uçar gider ve seyirciye el sallardık. Belki dinleyiciler bunu hayal edebilirler. Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz? Tabii, tabii yani. düşünüyorum. E, Mart Mart ayında e, özlemle yani e, Türkiye'ye gelmeyi bekliyorum. Mart ayında geleceğim. O zaman belki bir yüz yüze program daha yaparız. Çok sevinirim. Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Ahmet'in Ne kadar mihanımda. güzel olur. Çok çok çok <gülüyor> sevinirim. Şey, Mercan Hanım falan böyle, Andan Hanım da. Ne kadar da güzel Planlarız onda. Tabii tabii planlarız. zaman. Planlarız. Şimdi biz bu kaydı e, 2 Kasım'da yapıyoruz. Evet. E, 6 Kasım akşamı da Atatürk Kültür Merkezi'nde e, Mercan Selçuk'un o nefis gösterisi var. Öğrencileriyle evet. birlikte babamın şarkıları. Katılacak mısınız? Gidecek misiniz? E, tabii tabii tabii. Harika. Tabii. Yani bu kaydı işte pazartesi evet. 13'te yayınlayacağım. Sanıyorum davetiyeler tükenmiş. Tükendi, tükerdin, Tabii tükendi. Yani programı dinleyen dostlarımızı davet etmeyi isterdim ama ama e, tükenmiş. tükendi. Tükendi ama e, tekrardan olacaktır mutlaka. Tabii. Mercan Selçuk topluluğu çok çok güzel işler yapıyor. Kesinlikle. Mercan'ımla o kadar gurur duyuyorum ki. Çok mükemmel. çok güzel, güzel işler yapıyor. Mükemmel. Deniz Baysal Hocam'ın katkısını da unutmayacağız. Kesinlikle tabii. öyle. Bir eseri e, zannediyorum e, Aralık ayında gösterileri var. Deniz Baysal'ın çok güzel müzikleri var. Ben e, e, dinlediğimde inanamadım. O kadar, kadar güzel, şöyle, çok yetenekli bir müzik. Bu hafta sizi konuk ettim. Haftaya de Deniz Baysal Hocam'ı konuk edeceğim. Ne kadar güzel. Daha önce de onu ben konuk almıştım. Mercan Hanım'la birlikte bu biz projesini e, anlatmışlardı. Robert Hı -hı. Kolej'de bir söyleşi yapmıştık. Hı -hı. Sonra onun Robert College orkestrası yıl sonu konserini yine gidip kayıt etmiştim öğrencileriyle. Ne kadar Ama tabii hep orada geri planda duruyor büyük bir tevazuyla Deniz hocam. Halbuki ben şimdi Hı -hı. bu programda Deniz Hocam'ı anlatacağım Harika. yaptıklarıyla. Ne kadar çok güzel Zevkle dinleyeceğim. Çok iyi bir tamam. Tamam. Sizinle Vallahi... sohbet etmek o kadar o kadar güzel ki Ercan Hat Bey çok teşekkür ne mutlu ederim. Bana. Sağ olun güzel bana. sorularınız için ve. Ya, Babam için yaptıklarınız için, babamın kıymetini bildiğiniz için. Bu e, kadar o çok ki aslında Timur Tabii, abinin kıymetini evet. bilen öyle. öğrencileri evet. siz tanıyorsunuz birçoğunu da. Ee, o yüzden yaşadığımız sürece onun bize verdiklerini bir şekilde unutmayacağız diye düşünüyorum. Kendi öyle. adıma en azından o sözü veriyorum yani. Ee, öyle. Her fırsatta yani... Timur abiye. Anmaya işte sesini Babil'den sonradan duyurmaya devam etmek gibi bir e, hayalim var. <gülüyor> çok çok güzel yani büyük sanatçılar unutulmaz. Beethoven unutuldu mu? Mozart Kesinlikle. unutuldu mu? Yani babam Tabii. babam asla unutulmayacak sadece. E, yani e, onu dinlemeye devam etmek ve e, nesillere Hı -hı. aktarmaya herkes çocuğuna torununa dinletse zaten biter yani. 500 eserler bıraktı geride. Tıpkı Münir Nuret'in selçuk. U. Aynen öyle. Aynen öyle. İkisi yani de yüzyıllar da geçse. O... Hiç, hiç hiç hiç kimse kimse unutulmayacak şarkılar. Asla asla İkisi de e, bu ülkenin kültürel miraslarından. O yüzden e, doğru, benim hiçbir doğru. korkum yok onların unutulun unutulması ile ilgili. O olamaz yani böyle bir şey. yazalım sizle muhabbet etmek çok güzel. Yani daha konuşmak istediğim çok şey var ama. Mart ayında geldiğimizi saklayalım biraz da isterseniz. Tamam öyle yapalım. Benim için de öyle çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun kırmadınız beni Babil'den sonra e konuk oldunuz. Ben ee, çok teşekkür ederim. Programı kapatmadan Açık ee, Radyo dinleyicilerine diyecekleriniz var mıdır? Açık Radyo dinleyicilerinin Cumhuriyet Bayramını kutlamak istiyorum sizin de öyle. Ee, sizin de kutlu olsun. Çok çok Umarım teşekkür ederim. Çok daha güzel günler yaşayacağız inşallah. İnşallah. Programı hangi şarkıyla kapatalım? Bu sessiz şarkılardan bir eserle girmiştik. Evet. Ee, Emel Benem, Ahir Benem. İsterseniz yine o albümden bir şarkı olsun. Siz anons olsun. eder misiniz? Olsun. Tabii Harun. ki ederim. Şöyle diyelim. Babamın coşkusuna yaraşan, onun düzenlemesiyle Nihavent Longa ile kapatalım. Tamam. Nihavent Longa ile kapatacağız. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben Mart çok ayında çok teşekkür ediyorum. Umarım. Yeniden görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Bugün de Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün çok uzaklardan bir konuğum vardı. Yani dünyanın diğer ucundan San Francisco'dan programıma konuk oldu sevgili Hazal Selçuk. Ee, önümüzdeki haftada Deniz Vaysal hocamı konuk edeceğim. Az önce sözünü ettik. Deniz Baysal hocam program konuğum olacak onun müzikal yaşamını ve işte eserlerinden örnekle dinleyeceğimiz güzel bir muhabbet olacak diye umuyorum. Babil'den sonranın bütün kayıtlarına programın YouTube kanalına ulaşabilirsiniz kanalın kapak fotoğrafının hemen altında program arşivinin linki var. Babil'den sonrayı Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından da e, takip edebilirsiniz. Bu yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andre Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki hafta e, pazartesi 13'te Babil'den sonra da e, yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize güzel bir hafta e, diliyorum. Esen kalın. <gülüyor>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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Haluk Yurtkuran'a teşekkür ederiz.